513, numaralı konu, Ebu Hayseme'nin dünya nimetlerini terk ederek Allah yolunda savaşa katılması, evet, Ebu Hayseme, Hazreti Peygamber Tebük Savaşı'na gittikten birkaç gün sonra sıcak bir günde ailesinin yanına gitti, Bostan'ın da iki gölgelik gördü, iki hanımından her birisi bir gölgelikteydi, her birisi gölgeliğine su serpmişti, ve Hayseme için soğuk su hazırlanmıştı, ona yemek de hazırlamışlardı, Bostan'a girdiğinde gölgeliğin kapısında durdu, iki hanımına ve onların kendisine, için hazırladıklarına bakınca, Resulullah güneşin önünde, hararete maruzdur, Ebu Hayseme ise serin bir gölgelikte güzel bir kadının yanındadır, bu, adalet değildir, dedikten sonra, Allah'a yemin ederim ki, hiçbirinizin gölgeliğine girmeyeceğim ve Resulullah'a yetişinceye kadar da gideceğim, dedi, bana azık hazırlayın, diye ilave etti, onlar da azık için hazırlık yaptılar, sonra devesine varıp yükünü ona yükledi ve sonra da Resulullah'ın arkasını takiben yola çıktı, Hazreti Peygamber, Tebük'teyken ona yetişti. Ebu Hayseme'ye yolda Umer bin Vehbe el-Cumahi de yetişmişti. O da Resulullah'ın yanına gitmek istiyordu. İkisi arkadaş oldular. Ta ki Tebük'e yaklaştıklarında Ebu Hayseme, "Umer bin Vehbe, benim bir günahım vardır. Biraz geride kalırsan, Resulullah'a tek başıma varırsam senin hiçbir zararın olmaz." dedi. Umer onun teklifini kabul etti. Ebu Hayseme Hazreti Peygambere yaklaştığında Resulullah Tebük'te konaklamıştı, yolda yönelip gelen bir süvari vardır, dediler, Hazreti Peygamber, o Ebu Hayseme'dir, dedi, onlar da, ey Allah'ın Resulü, and olsun, o, Ebu Hayseme'dir, dediler, Ebu Hayseme devesinden indikten sonra Resulullah'a yönelerek selam verdi, Hazreti Peygamber ona, ey Ebu Hayseme, sen helak olmaya yaklaştın, dedi, sonra Ebu Hayseme hadiseyi Resulullah'a anlatınca bu sefer Resulullah onun için güzel şeyler söyledi ve dua etti.